Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. Merhaba, propolise hoş geldiniz. İstanbul'da bahçe şehire yakın trafiğin demarların arasındaki devasa yoncalardan birinde bir botanik bahçesi varmış. Bu dünyadaki ilk ve belki de tek otoyol kavşağında botanik bahçesi. Adı Nezahet, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. Bahçenin aralığı da var, onu daha sonra anlatmaya planladım. Bahçenin kurucusu, Tekfen Holding yönetim ve kurulu başkanı ve muharaz üyesi Sayın Ali Nihat Gökiyit. Nihat Bey ile yaptığım söyleşinde anlattıklarını sizinle paylaşacağım. Kendisi hayatında bir yanlış, yanlış varsa onu şikayet etmekten ve başkalarına kızam, kızmaktansa, ben onu iyileştirmek için ne yapabilirim düşünceyle daima pozitif bir tutum sergilediğini söylemekle başladı. Artvin'de doğdu ve erken gençliği orada geçti. Belki de doğa ile olan yakın ilişkisi oradan başladığını diye düşünüyor. Daha sonra çalışma hayatında Aral Gölü'ne yakın bulunduğu sırasında ona yapılan tahribatı görünce ben bu tür çevre felaketlere karşı ne yapabilirim diye kendine sorduğunda... ...tema kurucusu Hayratin Karacı ile erozyona karşı beraber çalışmaya başladı... ...ve onunla beraber çeşitli projeler üzerinde çalıştı. Örneğin, hayvanların otladıkları meralarının verimsizliğini gidermek için... ...hayvanları otlar hala çok taze olduklarında dışarıya çık çıkartmak değil... ...iki üç hafta daha sonra çıkartarak otların dayanıklılığı ve verimliliği artırmak için... Otlara bir şans vermek. Otlara bir şans vermek. Veya doğal ormanlara yapılan tahribatını azaltmak için endüstriyel ormanlar yaratmak. Proje ormanı 2013'de ilk ürünlere vermeye başladı ve gittikçe büyüyor. Erozyona karşı çalışıldığı sırada köylere yakın olan ağaçları ekilirken, bu ağaçlara artık bundan sonra o köylerin, Sakinlere nasıl baktırıp onların kesilmemesi garanti nasıl ederiz diye düşünürken bu ağaçlıklar yerel insanlara ekonomik bir kazanç vermesine gerektiğini karar verdikten sonra onlar arıcılık yaparsa arıları için orman ve bitki gerektiği için arıcılık eğitimi vererek arı verip teşvik etmeye çalıştılar. Orman ve bitki yoksa bal da yok çünkü. Nihat Bey Artvinli olduğundan orada hala saf Kafkas arısı olduğunu duyunca Maçahel'de temalılarla beraber Maçahel aşeyi kurup orada saf Kafkas arılar ve damızlık ana yetiştirmeye başlandı. O aralarda Nihat Bey kendi vakfını ANG Ali Nihat Gökyid Vakfını da kurdu. ANG vakfında Orta Anadolu arısını saflaştırmak üzerinde çalışılıyor. Türkiye'de 5 endemik arı tipi var. Kafkas arısı, Orta Anadolu arısı, Muğla arısı, Suriye arısı ve de İran arısı. Onun yanında fazlasıyla ekotip denilen melezlenmiş ama belli bir yöreye adepte edilmiş ve orada çok iyi çalışan arılarda var. Örneğin Edirne ve Possov ekotipleri üzerinde çalışılıyor. Eğer arı ırkı fazlasıyla melezlenirse bu bazen hırçın arıların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Benim de bir kere çok hırçın bir kolonim olmuştu ve hiçbir şekilde neden olduğunu anlamamıştım. Koloniye açılır açılmaz arılar bana hücum ediyordu. Birkaç kere denedikten sonra vazgeçtim ve kendi hallerine bıraktım. Neyse ki ondan sonraki sene daha sakinleştiler, belki ana değişmişti ve bu sefer daha az melezlenmiş yeni arılar ortaya çıkmıştı kim bilir. ANV Vakfı, Vakfı ve Maçahel Aşe ikisi de arıcılık kursları veriyor. Eğer bir yerde yetere kadar arıcılık öğrenmek isteği varsa yerine gidiliyor ama daha ziyade kurslara Artvin'de katılmak mümkün. Ayrıca her iki senede bir arı safari diye öğretmeli bir seyahat yapılıyor. Nihat Bey, Türkiye ekolojik turizm için çok yatkın olduğunu görüp bunu aracılık ile beraber sunmaya karar vermiş. Ara safarisinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek oradaki arı türleri, ana yetiştiricilik ve saf bal nedir, ekolojik bal nedir gibi şeyler öğreniliyor. 2016 senesinde Temmuz'da tekrar bir ara sefarisi yapılacak. Ee, yakında e, rotası belli olacakmış, merak ederseniz ANG vakfından öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Botanik bahçesinin hikayene, hikayesine gelince Nihat Bey eşini kaybettiğinde 1995'de ona bir park vermek istemiş ve kara yollarına her gün geçtiği ve Yonca'daki atıl toprağında bir park yeşil bir akciğer yapmaya izin almış. Parkı 2003’te, botanik bahçeye dönüştürmeye karar vermiş, ziyarete açmış ve ismi eşinin adını verip Nezahat, Gök Nezahat Gökyid botanik bahçesi oldu. Bu yer e, 2025'e kadar kullanılabiliyor. Zamanı gelince yer başarıyla, başarıyla kullanıldığında devamına izin verilecek. Bunu kim yapacak diye Nihat Bey'in kaygı etmiyor. Nihayet Bahçe bir vakıf. Vakıf hem kimseye hem de herkese ayet olduğundan birileri bunu devam ettirecek diyor. Zaten bahçenin kamu yararına çalışılan e, statüsü var. Türkiye'de halen 10 günde bir yeni bitki türü bulunuyor. Bu senede 36 e, bitkiye geliyor. Demek ki bunlara teşhis etmek, kayda almak... Ve kaybetmemek için botanik bahçelere çok iş düşüyor. Yeni bulanan türleri hangi ailesinden olduğu ve isim vermek gerek. Yeni bir zambak bulunduğunda Nihat Bey eşinin adı Nezahat verildi. Biliyorsunuz çok zaman yeni bir tür bulunduğunda bulunan kişinin ismi yeni ismin çoğunda latinceleştirerek içinde saklanır. Bahçede... Her botanik bahçedeki gibi çeşitli ortamlarda yaşayan bitkileri yaşaması için toprak ve durumlar yaratıldı ve hala yaratılıyor. Değişik bölümleri var. Örneğin kurak ve çorak bahçesi var. O bahçede gene değiş 8 değişik bölüm var. Her bölümün değişik toprağı vardır. Birkaç tanesi böyle. Kireçli bozkır toprağı veya volkanik bozkır toprağı ve sulfatlı tuzlu toprak her tür toprakta başka tür bitkiler e, yaşayabiliyor. Hala inşa edilen bir Karadeniz parseli yapılıyor şu anda. O parsel kuzeye bakıyor ve daha asitli bir toprağa sahip olması gerek. Bahçe dünyanın en büyük meşe kolüksiyonuna sahip. Bundan başka kaya bahçesi, çitli bahçesi, meyve sebze bahçesi, arboretum bahçesi tıbbi ve itri, itri bahçesi ve başka bahçeler daha var. Bahçede çeşitli araştırma birimleri var. Kütüphanesinde botanik ile ilgili 3500 tane kitap, 160 süreli yayın, CD'ler ve DVD'ler var ve yeni yayınlar da çıkartılıyor. ANG Vakfı'nın çıkarttığı kitaplardan İstanbul'da Bahçe ve Çiçek Kabin kitabından anlatıyor ki Osmanlılar'da bahçıvanları çok önemliydi. Örneğin 4. Mehmet zamanında Meclisi fe yani Çiçek Meclisi, Meclisi kuruldu. Başka işlerin yanında devamlı yeni türleri yaratmak için çalışılırdı. Yeni türleri yaratanlara sahibi tohum denilirmiş. Ve çiçek başı solak zade çelebi başkanlığında buluşurlardı. Mesela onu oradan edindiğim bir bilgi ve çok hoşuma gitti. Bir de her var. Türkiye'nin bitkilere kurutulup, teşhis ve saklanması amaçlıyor. İki tane tohum evi var. Eğitim için derslikler var. Hem yetişkinler hem de çocuklar için eğitim veriliyor. Çocuklar için projelerden biri bahçıvan çocuklar projesi. Yetişkinlere botanik resim dersleri veriliyor. İlk hocaları Edinburgh botanik bahçelerden geldi, şimdi de onların eğitikleri resamları ders veriyor ve onlar aynı zaman Türkiye'nin bitkileri resim, resmetmeye çalışıyorlar. Botanik resmin önemi büyüktür. Çünkü fotoğrafta ince detayları alamayabilirsiniz. Ee, botanik resim belli bir disiplin içinde. Bitkinin hayatın tüm şekilleri ve ayrı parçaları en net şeklinde anlatmak için aynı sayfada yapılıyor. Bahçede gönüllü çalışmak ve yardım etmek isterseniz gidip çalışabilirsiniz. Tüm bunları ve daha başka konuları Nihat Bey ile söyleşide konuştuk. Ee, konuşmanın sonunda neler eklemek istediğinizde sorduğumda bu cümleleri ekledik. Gençlere demek istiyorum ki mutlaka bir tane yabancı dil öğrenin ki dışarıda dünya ile ilişkiniz olsun. Ne yaparsınız yapın, en iyisi yapın. Er veya geç fark edilirsiniz Daima plan yapın, zamanınızı kullanın, başkalarını suçlamak yerine kendiniz ben ne yapabilirim diye sorun kendinizi ve doğa ile e, dost olun. Daha çok bilgi edinmek için www.ngbb.org.tr'ye bakın ama anlatmak, gezmek ve kendiniz görmek kadar etkili değildir. Havalar biraz daha ısınınca ve çiçekler ortaya çıkınca gidin ve kendiniz görün. Yanınıza yiyecek bir şeyler getirirseniz tüm gün geçirebilirsiniz ve çok şey öğrenebilirsiniz. Bir şey daha aklıma geldi. Bahçenin değişik bölümleri karayolların tarafından yapılan ve aslında drenaj sistem için yapılan yolun altından geçen tünellerden ve iki tane de köprüden oluşuyor. Bahçenin bol bol akan suları ve havuzları suyun bir parçada oradan geliyor ama kuyu ve şehir şebekesinden de geliyor. Parselleri bağlayan koridorların duvarlarında eğitim için fotoğraflıklar ve posterler e, asılı. E, bugün müzik parçası olarak e, Oda, bu Oda Orkestrası'ndan e, tekven ee, pardon, Tekven Filharmoni Orkestrası'ndan, Üç Deniz'in Solistleri CD'sinden müzik dinletmek istiyorum. Ee, Mir Zayef'in ne konseri? soliste Ercan Irmak ile müzik vereceğim size. İyi günler. <Gülüyor> Bugünkü müzik parçası 1992'de ki kurulan Oda Orkestrası'ndandı. Bu sonra 2003'de Tekfen filarmoni Orkestrası'nın bünyesine katıldı. Farkındaysanız bugün ben okuduk şey, parçamı çok çabuk okudum. Onun için zannettiğimden daha çabuk bitti konuştuklarımız. Aslında şöyle oluştu. Söyleşi yaptığım zaman bir kayıt cihazı almıştım yanıma ve kayıt cihazı çalıştığı zannediyordum fakat çalışmıyormuş bu benim ilk sefer bir kayıt yaptığım için öyle oldu fakat sonra nihayet öğrendim bir kayıt daha yaptım sonra dinleyeceksiniz fakat aynı zamanda bu bizim için bir fırsat çünkü bu CD'den ikinci bir parça duyabiliriz onun için Şimdi bir gavot dinleyeceğiz. Kosenkonun gavotu soliste Konstantin Novitski. Novitski. Evet buyurun. Gelecek sefer görüşene kadar. İyi günler. Polis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer